Ahzab Suresi Necm 504 Ey Peygamber! Allah'ın koruması altına gir. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere ve münafıklara da itaat etme. Şüphesiz Allah en iyi bilendir, en iyi yasak koyandır. Ve Rabbinden sana vahyedilen şeylere uy.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 iki kalp yapmadı. İnsan hem mümin hem kafir olmaz. Mutlaka bundan biridir. Ve ziharda bulunduğunuz, kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz olarak kabul etmedi. Evlatlıklarınızı da sizin öz çocuklarını saymadı. Bu, sizin ağzınızla söylemenizdir. Allah ise hakkı söyler ve yola kılavuzlar. Evlatlıkları kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha hakkaniyetlidir. Artık eğer babalarını bilmiyorsanız artık onlar dinde sizin kardeşleriniz ve sözleşmeyle yakınlık kurduklarınızdır kalplerinizin kasıt göstererek yaptıkları, bilinçli, planlı, programlı yaptığınız şeyler dışında hata olarak yaptıklarınızda ise sizin için bir vebal yoktur. Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Necim 506 Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha yakın. Peygamberin eşleri, müminlerin analarıdır. Ve akrabalar Allah'ın yazgısında hepsi aynı derecededir. Koruyucu, yakınlarınıza herkesce kabul gören davranışı yapmanız dışında müminlerden ve muhacirlerden de daha önceliklidirler. Bu kitapta yazılmıştır. Necm 507 Ve hani biz doğru kimselere Doğruluklarından sormak için peygamberlerden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan kesin sözlerini almıştık. Senden de kesin söz aldık. Biz onlardan ağır bir kesin söz aldık. Ve Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için acı verecek bir azabı hazırladı. Necm 508 Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de biz onların üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Ve Allah işlemiş olduklarınızı çok iyi görendir. Hani onlar üst tarafınızdan ve sizden daha aşağıdan size gelmişler. Ve hani gözler kaymıştı, yürekler gırtlaklara ulaşmıştı. Ve siz Allah hakkında zan yaptıkça zan yapıyordunuz. İşte burada müminler yıpratılmak suretiyle imtihan edilmiş ve çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı Ve o vakit münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar zihniyeti bozuk kimseler, Allah ve bize bir aldanıştan başka bir vaat yapmamış diyorlardı. Ve hani bunlardan bir grup, ey Yesrib, Medine halkı, sizin için duracak yer yok, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir kısmı da, evlerimiz gerçekten savunmasızdır diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki evleri savunmasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer onların üzerine evlerinin her bir bucağından girilseydi, sonra da sosyal yangın çıkarmaları istenilseydi, kesinlikle bunu yerine getirirlerdi. Buna fazla da beklemezlerdi. Ve hiç kuşkusuz onlar bundan önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına Allah'a yeminle kesin söz vermişlerdi. Ve Allah'ın ahd'i Allah'a karşı verilen sözler sorumluluk getirir. De ki, eğer ölmekten veya öldürmekten kaçıyorsanız, kaçmak hiçbir zaman size yarar sağlamaz. Ve o zaman sadece çok az bir şey kazandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilediyse veya size bir rahmet dilediyse, sizi Allah'tan kim korur? Hem onlar kendilerine Allah'ın aslarından bir yol gösterici, koruyucu yakın bulamazlar, bir yardımcı da. Şüphesiz Allah, sizden o engelleyenleri, savsaklayanları ve sizi kıskanarak kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Ve onlar sıkıntıya ancak pek az geliyorlar. Derken o korku gelince, Ser onları ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlarken gördün. Sonra o korku gidince iyiliğe kıskançlık ederek size keskin keskin diller sıyırdılar. İşte bunlar iman etmediler de Allah amellerini boşa çıkardı. Ve bu Allah üzerine çok kolaydır. Onlar birleşik düşman birliklerini gitmedi sanıyorlardı. Eğer düşman birlikleri gelecek olsa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp sizin haberlerinizden sormayı isterler. Ve eğer onlar içinizde olsalardı, ancak pek az savaşırlardı. Andolsun ki Allah elçisinde sizin Allah'ı ve son günü uman ve Allah'ı çokça anan kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler, Birleşik düşman birliklerini gördükleri zaman da işte bu Allah'ın devletisinin bize vaad ettiği şeydir. Allah devletisi doğru söyledi dediler. Bu onlara sadece iman ve güvenlik sağlamada Artış sağladı. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a imanları gereği yapmaları gereken şeylere sadakat gösterdiler. İşte onlardan kimisi adağını gerçekleştiren, canını veren kimsedir. Kimi de bekleyen kimsedir. Onlar, Allah'ın doğru kimseleri doğrulukları sebebiyle ödüllendireceği, dilerse münafıklara da azap edeceği veya tövbe nasip edeceği için özgürce davranıp davranışlarında değişiklik yapmadılar. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir. Ve Allah, kafirleri kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek deden kişileri herhangi bir hayra ulaşmadan kinleriyle geri çevirdi. Ve Allah, müminlere savaşta kafi geldi. Ve Allah çok güçlüdür, mutlak üstün olandır. Hem de Allah, kitap ehlinden kafirlerle yardımlaşanları kalelerinden indirdi. Ve kalplerine korku saldı. Siz onların bir kısmını katlediyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. Ve Allah onların arazilerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir yere sizi son sahip yaptı. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Necm 509 Ey peygamber, eşlerine söyle. Eğer siz basit dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli ödeyeyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salı vereyim. Eğer siz Allah'ı, elçisini ve son yurdu istiyorsanız, artık hiç şüphesiz Allah sizden iyileştirenler, güzelleştirenler için çok büyük bir ecir hazırlamıştır. Ey peygamberin kadınları! Sizden kim açık bir çirkin utanmazlıkta bulunursa, suçun cezası iki kat olarak arttırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve elçisine sürekli saygıda bulunursa ve salih işlerse, ona da ecrini iki kere veririz. Ve biz, ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır. Ey peygamberin kadınları! Siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz. Eğer Allah'ın koruması altına giriyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastalık bulunan, zihniyeti bozuk kimse tamah eder. Sözü örte uygun, herkese kabul gören bir şekilde söyleyin. Evlerinizde vakarlı olun. İç cahiliyet gösterişi halinde gösteriş yapmayın. Salatı ikame edin. Yani mali yönden ve açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı, vergiyi verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt! Gerçekten Allah sizden kiri gidermek, ve sizi temizlemek ister. Ve evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri hatırlayın. Hiç şüphesiz Allah çok lütfedicidir. Gizliyi bilendir. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Necim 510 şüphe yok ki İslam dinine giren erkekler ve İslam dinine giren kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, saygıda duran erkekler ve saygıda duran kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşulu erkekler ve huşulu kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını muhafaza eden erkekler ve ırzlarını muhafaza eden kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve Allah'ı çok anan kadınlar, Allah onlar için bir bağışlanma ve çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Necm 511 ve Allah ve elçisi bir işte hüküm verdiklerinde hiçbir mümin erkek ve mümin kadın için kendi işlerinde serbestlik yoktur. Ve kim Allah'a ve elçisine isyan ederse o açık bir sapıklıkla sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye eşini yanında tut, ve Allah'ın koruması altına gir diyordun da insanlardan çekinerek Allah'ın açığa vuracağı şeyi kendi içinde saklı tutuyordun. Oysa Allah kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymana çok daha layıktı. Artık Zeyt Zeynep'ten ilişkisini kesince biz Zeynep'i seninle evlendirdik ki böylelikle evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri zaman, evlatlıklardan ayrılan kadınla evlenme konusunda müminler üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şey de, Peygamber üzerine daha önce gelip geçen kimselerde Allah'ın verdiği elçilik görevini tebliğ eden, ona saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan, ve Allah'tan başka kimseye saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymayan kimselerle ilgili Allah'ın uygulaması olarak bir güçlük yoktur. Allah'ın emri ayarlanmış, belirlenmiş bir kaderdir. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed sizin er kişilerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o. Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Necm 512 Ey iman eden kişiler! Allah'ı anışınız çokça anmak olmak üzere anın ve onu her zaman noksan sıfatlardan arındırın. O, sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek verendir onun doğadaki güçleri indirdiği haberci ayetleri destek verirler ve o müminlere çok merhametlidir. Ona kavuşacakları gün onların selamlaşmaları selamdır. Allah da onlar için saygın bir ödül hazırlamıştır. Necm 513 Ey Peygamber! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, kendi izniyle, bilgisiyle Allah'a bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik, elçi yaptık. Sen de inananlara şüphesiz kendileri için Allah'tan büyük bir armağan olduğunu müjdele. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek deden kimselere ve münafıklara itaat etme. Onların verdiği eziyetleri bırak. Önemseme ve sen Allah'a işin sonucunu havale et ve tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak destekleyerek uygulayan olarak Allah yeter. Necm 514. Ey iman etmiş kimseler, mümin kadınları nikah edip sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman. Artık sizin için yüzerlerinde sayacağınız bir bekleme süresi yoktur. Derhal onları kazançlandırın ve onları güzel bir şekilde salıverin. Netim 515 Ey Peygamber! Şüphesiz biz, mehirlerine verdiğin eşlerini, Allah'ın ganimet olarak sana verdiklerinden, sözleşmeyle malik olduğunu, savaş esirlerinden himayene verilmiş bayanları, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları ve kendisini peygambere hibe eden, peygamberin de nikahlamak istediği mümin kadını, müminlerin seviyesinden aşağı olmak üzere ve sadece sana özgü olarak sana helal kıldı. Biz, kendi eşleri ve sözleşmelerinin malik olduğu şeyler konusunda senin dışındaki müminlere, neyi farz kıldığımızı kesinlikle bildik, daha önce açıkladık. Bu durum, sana özgü olarak getirilen çok eşlilik ve diğer özel maddeler senin için bir güçlük olmasın diyedir. Ve Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini de yanına alabilirsin. Ayrıldıklarından, İstek duyduklarına dönmen de artık senin için bir sakınca yoktur. Onların gözlerinin aydınlanıp yüzüne kapılmamalarına ve kendilerine verdiğine hepsinin hoşnut olmalarına en yakın olan budur. Allah kalplerinizde olanı bilmektedir. Allah her şeyi bilendir, çok yumuşak davranandır. Bundan sonra kadınlar ve bunları başka kadınlarla değiştirmek güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal olmaz. Ancak yemininin malik olduğu harp esiri olup da senin himayene verilen başka. Onu nikahlayabilirsin. Allah her şeyi gözetleyip denetleyendir. Necm 516 Ey iman eden kimseler! Peygamberin evlerine sadece vaktine bakmaksızın yemeğe izin verilince girin. Ama çağrıldığınız vakit hemen girin. Artık yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Söz için de beklemeyin. Şüphesiz bu haliniz peygambere eziyet veriyor, sonra da o sizden çekiniyor. Allah ise haktan gerçekten çekinmez. Onun hanımlarından bir kazanım istediğiniz zaman da perde arkasından odalarına girmeden isteyin. Böyle yapmanız, sizin kalpleriniz, ve onların kalpleri için daha temizdir. Ve sizin Allah'ın elçisine eziyet etmeniz ve kendisinden sonra hanımlarını da sonsuza dek nikah etmeniz olacak bir şey değildir. Bu Allah katında çok büyüktür. Siz bir şeyi açığa vursanız yahut onu gizdeseniz biliniz ki şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin üzerine babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınlar ve sözleşmelerinin sahip olduğu kimseler hakkında bir günah yoktur. Ve siz, peygamberin eşleri, Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah, her şeye en iyi tanıktır. Şüphesiz Allah ve doğadaki güçleri, indirdiği Kur'an ayetleri, Peygamberi destekliyorlar, yardım ediyorlar, arka çıkıyorlar. Ey iman etmiş kimseler! Siz de peygambere destek olun, ona yardım edin, arka çıkın ve onun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın. Şüphesiz Allah'a ve elçisine eziyet verenler, Allah onları dünyada ve ahirette dışlamıştır ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şey sebebiyle eziyet eden kimseler de kesinlikle artık bir iftira ve apaçık bir debal yüklenmişlerdir. Necim 517 Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Üzerlerine dış giysilerinden örtsünler. Tanınıp da eziyet edilmemeleri için bu daha uygundur Allah çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir Necm 518 Andolsun ki eğer o münafıklar ve kalplerinde bir hastalık olan zihniyeti bozuk şu kimseler ve Medine'de ortalığı karıştıranlar bu yaptıklarından vazgeçmezlerse kesinlikle seni onlara onlar dışlanarak musallat ederiz Sonra onlar, seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar. Allah'ın önceki geçen kimseler hakkındaki uygulaması olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve acımadan kıyasıya öldürülürler. Ve sen Allah'ın yasası, uygulaması için asla bir değişiklik bulmayacaksın. Necm 519 İnsanlar sana kıyametin kopuş vaktinden soruyorlar. De ki, onun bilgisi, Allah'ın münafık erkekleri, münafık kadınları, ortak koşan erkekleri, ortak koşan kadınları azap etmesi ve Allah'ın mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi için ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki kıyametin kopuş vakti yakında olur ve Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir. Necim 520 Kesinlikle Allah kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri hışlayıp gözden çıkarmış ve içinde sonsuz olarak kalmaları için onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada bir koruyucu yakın ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateş içinde evrilip çevrildiği gün, ah keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye itaat etseydik diyecekler. Ve dediler ki, ey Rabbimiz, şüphesiz biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi onlar yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini tam anlamıyla dışta rahmetinden mahrum bırak. Necm 521 Ey iman etmiş kişiler! Sizler Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. İşte Allah, Musa'yı eziyet edenlerin söylediklerinden temize çıkardı. Ve o, Allah katında mevki sahibi değerli biriydi. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin, ve sağlam belgeli söz söyleyin ki Allah işlerinizi lehinize düzelsin, günahlarınızı da bağışlasın. Her kim Allah'a ve etisine itaat ederse artık o gerçekten çok büyük bir zaferle kurtulmuş olur. Necm 522. Şüphesiz biz emanetti, yani bütünlüğü, kusursuzluğu, mükemmelliği göklerin. Yerin ve dağların üzerine yaydık, yaygınlaştırdık da. Onlar onu taşımaya, gizlemeye, tanımaz hale getirme, gözden düşürmeye yanaşmadılar. Bütünlüğün, kusursuzluğun, mükemmelliğin alıp götürülmesinden, tanınmaz hale getirilmesinden korktular. Ve onu insan taşıdı, gizledi, tanınmaz hale getirdi, gözden düşürdü, ona ihanet etti. Şüphesiz insan çok yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan ve çok cahildir.